Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur 2022 Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeleren bugün programımı konumla gerçekleştireceğim. Selim Badur bugün bir yurt dışında kongrede olduğu için katılamıyor programımıza. Konumuz da Profesör Doktor Taner Gören, kardiyolog akademisyen. Türk Tabitleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi. E, Taner Hocamızla hem hipertansiyonu konuşmaya hem hekimliği konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü e, bir önceki programımızda doğrusu yarım bile kalmamıştı, çeyrek kalmıştı. E, ondan dolayı yani çeyreğini konuşabildik her şeyi. E, konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk e, Ayşegül. Teşekkür ederim davetiniz için e, sizinle e, olmak e, güzel. E, hocam e, şimdi sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından radyo fotoğrafları geliyor. E, bayağı radyolarda e, açılmış 95.0. Bizzat açık radyomuz, e, dinliyoruz sizi diyorlar. Dinliyoruz. E, biz tabi soruları önceden konuşuyoruz ama ben buraya girmeden e, bir doktor arkadaşım dedi ki Taner hocayı yakaladıysanız ya ne olur Covid-19 sonrası e, kardiyolojik vakalarda artış var mı? Biz artış gözlemliyoruz. Hocanın gözlemi nedir? Bir sorar mısın dedi. Ben de hemen hızlı bir soruyla başlayayım. Evet, bunu çok kez bu soruyla karşılaşıyorum ee, ve zaman zaman da literatürde son bilgiler nedir diye e, <gülüyor> izlemeye çalışıyorum. Yani açıkçası benim kendi pratiğimde e, COVID e, geçirmiş olup e, hakikaten kalp yetersizliği olmuş e, en azından bir tane hasta hatırlıyorum. E, bir viral myokardit e, Belli ki geçirmiş diye düşündüğüm hasta ama bu Covid'den mi oldu başka bir olaydan mı oldu ama Covid geçiren bir kişi de böyle bir aradan bir, bir ay geçtikten sonra olan bir şey tabii onunla ilişkilendirilmek durumunda diye düşündüm. Ama literatüre baktığımız zaman tabii ki özellikle koroner damarlarda Vaskülit dediğimiz bir olaya, bir tür iltiha, bir reaksiyona neden olarak akut koroner sendrom dediğimiz kalbin damarlarının tıkanmasıyla kendisini gösteren olayların yani normal popülasyona göre daha sık görüldüğüne dair bilgiler var. Yani sonuç olarak bu virüs birçok diğer virüsler gibi bütün vücudun her tarafını etkileyebilen, bunlar çok hani hastalık etkenleri hücrenin içine giriyorlar ve her hücrenin içine giriyorlar. Ama mesela COVID-19 virüsü daha çok akciğer dokusunda etkili oluyor ama aynı zamanda damarlarda da etkili oluyor. Hem beyin damar sisteminde hem kalp damar sisteminde de olumsuzluklara neden olduğuna dair yayınlar var. Evet diyebiliriz yani bu hastalık, bu virüs enfeksiyonu kalp olaylarını da arttırmış olduğunu söyleyebiliriz. Kalp olayına neden oluyor diyebiliriz. E, Taner Hocam e, şimdi bunların da e, bağlantılarını kurabilmek için iyi anamnez almak gerekiyor zannediyorum. Ee, aslında evet. hani var mı yok mu bağlantılı mı hani bir araştırma verisine bile ulaşmak için e, anamnezin tüm bu vakalarda çok iyi alınması lazım. E, belki burada bir kez daha anamnezin önemini e, vurgulamamız lazım. E, bir de e, hocam hep sizinle konuşmak istiyordum ama zaman olmamıştı. Bu programda başlarken küçücük sorayım size. E, artık... E, Detaylı anamnez alınan e, muayeneler sanki doktor muayenesi dışında bir muayeneymiş gibi e, fonksiyonel tıp adında e, veya böyle değişik adlarda adlandırılıyor ve e, baya yüksek e, muayene ücretleriyle faturalandırılıyor bunlar. E, Hay bu ki hani detayla anamizi almak zaten hani e, hekimliğin bir parçası olarak düşünüyorum hani e, pratisyen hekimlikten başlayan bir parça hani detaylı analiz alıp detaylı dinlemek e, sanki özel bir şey değil ve bedene bütünsel bakmak e, özel bir durum değil hekimlikte değil mi hani hekimliğin olması gereken e, noktası e, bu hani farklı bir branşmış gibi sunulması da tuhaf geliyor bana doğrusu Ayşegül benim hani, hani derler ya e, yarama dokunduğun diye e, Öyle bir etki yapıyor bu soru bende. Ben 1975 temezun oldum ve sonra da yani Türkiye'nin işte ilk tıp fakültesi, Mekteb-i i, Şah -i, -i Şahani'nin devamı olan İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa'da okudum ama iç Hastalıkları İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladım. E, hayatımın belki de yani benim en önemli dönüm noktalarından biridir diyebilirim. E, orada iksas yapmış olmak benim için bir şans. E, gerçekten çok değerli hocalardan hani eski deyimle feyiz e, aldık. ve O zamanlar bize en çok öğrettikleri şey, en çok önemlilikleri şey e, an, iyi bir analiz almak ve iyi e, fizik muayene yapmak teşhisin ee, olmazsa olmazıdır şeklinde bize öğrettiler. Yani bizim hekimliğin, bugünkü hekimlik mesleği dediğimiz e, mesleğin e, olmazsa olmaz e, ritüelidir anamnez almak. Anamnez almak hastanın hayat hikayesini, yani sağlıkla ilgili hayat hikayesini almak, hikaye almak anamnez peşittir. Hastanın hikayesi. Onun devamında da e, Bunlar 2500'lü içerisinde denenerek işte kanıtları ortaya konarak oluşmuş yöntemlerdir. Nedir bizim fizik muayene dediğimiz muayenenin ana unsurları? Bir, hastaya bakacaksınız. Yani hastanın yüzüne baktığınız zaman birçok teşhis koyabilirsiniz. Sadece yüzüne bakarak teşhis koymak mümkün birçok hastalıkta. Buna inspeksiyon diyoruz. İkincisi, Hastaya dokunacaksınız, hastanın nabzını tutacaksınız, hastanın cildini yoklayacaksınız. Nemli midir, sıcak mıdır, kuru mudur? Bunlar size bir sürü ipucu verebilir. Biz buna palpasyon diyoruz ki bu vücudun işte karnını her tarafını hani yoklayarak işte diyelim ki mesela bir meme muayenesinde oradaki kitleleri, kitleleri rahatlıkla bulabilirsiniz ve e, hastanın bir e, kötü huylu e, tümörünü erkenin teşhis edebilirsiniz. E, üçüncüsü, e, perküsyon dediğimiz e, vurarak muayene, e, akciğerde öncelikle başlamış olan ama daha sonra e, karın muayenesinde de e, çok yararlandığımız ki 1700'lü yılların ortalarında e, e, Leopold Aurenberger bir Avusturyalı hekim bunu babasının, e, hancı olan babasının yaz aylarında ona yardım ederken e, mahzene indiğinde e, şarap fıçılarına boş mu dolu mu diye vurarak anlamaya çalışmasından esinlenerek bunu acaba ben insanlarda da kullanabilir miyim diyerek hastaların, insanların mesela akciğer göğüs kafesine vurmuş, ee, sonra bir, bir bacağına vurmuş. İki e, sesin çok farklı olduğunu fark etmiş. Ve böylece bu perküsyon dediğimiz e, bir muayene yöntemi de e, devreye sokulmuş. Daha sonra e, 1800'lü yılların işte ilk e, şehirlerinde şey, şey, Teofilo Lenek, e, Fransız hekim, e, çok ünlü bir hekim, bu Louvre Müzesi'nin bahçesinde oynayan çocukların bir oyununu görmüş. Çocuklar, iki çocuk bir uzun çubuk alıyorlar. İkisi de çubuğu kulaklarına dayıyorlar ve bir taraftaki çocuk bu çubuğa bir iğne ile sürtüyor. Ve öteki çocuk bu çubuktan gelen sesi, iletilen sesi dinliyor. O zamana kadar dinleme çok önemli bir muayene yöntemi ama kişi doktor direkt olarak kulağını hastanın göğsüne koyuyor. Ee, tabii ki bu özellikle kadın hastalarda e, bu muayeneyi imkansız kılıyor. Aa ben bunu acaba e, dinlemede kullanabilir miyim diye kafasında bir fikir beliriyor ve hemen muayenesine gittiğinde bir kağıt rulosunu, böyle rulo yapıyor, bir lastikle bağlıyor, iple bağlıyor ve hastanın göğsüne kulağını dayayarak o ruloyu koyduğunda bakıyor ki sesler gayet güzel duyuluyor ve ilk e, tek kulakla dinlenen stetoskop dediğimiz dinleme aletini Röne, Teofilo Lenek devreye sokuyor. O zaman ne oluyor? İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve bu sonuncusu da oskültasyon dediğimiz dört tane muayene yöntemimiz var bizim. Ve bu muayene yöntemleri ile biz e, hasta ile iyi konuşup muayene yöntemlerinde tepeden tırnağa muayene ettiğimizde tabi bu iç hastalıkları ve işte kardiyoloji çocuk hastalıkları bu genel branşlarda çok daha önem kazanıyor tabi e, yani bugünkü şey bu kanıtı da olan bir şeydir bir gerçekliktir hastalıkların %80'ine biz bu, bu e, iyi bir anamnez ve iyi bir muayene ile teşhis koyabiliyoruz ondan sonra ee, tabii ki teknoloji ilerliyor, birçok tanı yöntemi devreye giriyor ve e, en uygun tanı yöntemi hasta için hangisidir diyerek bir ön teşhis koyuyoruz bu muayene ve bunu kesinleştirmek için uygun bir tanı yöntemini devreye sokabiliyoruz. Ama bugünkü durumda ne yazık ki hani senin baştan söylediğin gibi e, giderek tıp, bir yere doğru evriliyor ya da bir yere doğru evrilmeye çalışılıyor. Yani ve ne yazık ki bu evrilme'nin e, arka plandaki nedeni de e, sağlıktan para kazanmak. Açıkça bunu ben böyle söylüyorum. Yani sağlıktan para kazanmak için e, bu anamnez ve fizik muayenenin ortadan kaldırıp e, sadece işte teknoloji e, gelişmelere dayalı Bilgisayar temeline dayalı bir takım tanı yöntemlerini kullanarak teşhis koymak yoluna gidiliyor. Bugün anamnez ve fizik muayene ülkemizde neredeyse ortadan kalkmak üzere. Yani ben bunun hekimliğin ölümü olarak algılıyorum. Yani bu hekimlik öldürülüyor. Kendi kendine ölmüyor, öldürülüyor ve para için öldürülüyor. Neden bu şekilde bu hale geliyor? İki tane nedeni var. Bir, bütün dünyada var. İnsanların sürekli hekime gitmeleri kışkırtılıyor. Aman işte check-up'lar, kontroller şöyle olursa hemen mutlaka doktora gideyim falan. Böylece doktora aşırı başvuru. Biz Türkiye'de bunu kışkırtılmış sağlık talebi olarak isimlendiriyoruz. Mesela 2002'de bu sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı başladığında 2002'de insanlar Türkiye'de yılda üç kere doktora giderlermiş. Bir insan yılda üç kere doktora gidermiş. 2019-2020'lerde bu kaç oldu biliyor musun? Dokuz oldu. Ve bu sanki çok iyi bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Yani biz, bizim insanımız eskiden üç kere gidebiliyordu ama şimdi dokuz kere doktora gidiyor bir senede. Envai çeşit doktora gitme imkanı var. Ama gidiyor da ne oluyor? Doktorla bir odada buluşuyor hasta beraber oldukları süre en fazla beş dakika. Ya beş dakikada doktorluk yapılması mümkün değil. Ama beş dakikada e, MR istenebilir, beş dakikada BT istenebilir, beş dakikada her şikayete bir tane ilaç yazılabilir. E, ama anamnez, fizik muayene yapılamaz, hastanın teşhisi konamaz ve e, birçok tabii e, insan e, bundan dolayı büyük mağduriyetler yaşıyor. Teşhisleri gecikiyor özellikle kötü huylu hastalıkların teşhisi bir an önce konduğu zaman ileri evreye geçmeden ameliyatla düzelebilecek hastalıkları erken yakalamak mümkünken bu yapılamıyor ve tabii sonuç olarak hem sistem para kazanıyor ama ne pahasına insanların sağlığının bozulması pahasına para kazanıyor. Bir bu var çok sayıda başvuru olduğu için doktor tabii doğal olarak süre, yeterince süre ayıramıyor. İkinci sebep de öyle bir algı yaratılıyor ki yani artık yani bu özellikle işte bilgisayarlı, tomografi ve diğer ileri tanı yöntemlerini e, reklamlarında artık muayeneye gerek kalmadı. Doktorlarda da böyle bir algı var. MR'a hastayı gönder, orada teşhisini koy. Ama ne yazık ki bu böyle değil. E, bu tanı yöntemleri hem insana zarar da verebilen e, X ışını ile olsun, bir takım kullanılan boyalı maddelerin vücuda verdiği zararlar olsun. Hem insana zarar veren hem maddi açıdan e, sağlık harcamasını arttıran e, ve hem de ne yazık ki yetersiz olan e, bir e, aslında şu an bu, bu tanı yöntemleri çok böyle baktığınız zaman bir sürü düğmesi olan e, aletler her şeyi teşhis edebilir gibi algı yaratıyorlar ama Teşhis koyamıyorlar. Benim çok örneğim var ve tabi e, bu süre içerisinde böyle ben 1975'ten işte bu zamana 47 yıldır bu hekimliğim süresince e, çok sayıda hasta gördüm ve öyle hastalar var ki e, bir sürü tetkik yapılmış tanı konamamış ve ben de tıbba karşı kendimi e, borçlu hissediyorum, hocalarıma karşı borçlu hissediyorum. E, ya ben e, e, ya yani bu anamnez ve fizik muayene giderek kalkıyor yani. Bana göre bunun kalkması demek tıbbın ölümü demek. E, tıp ölüyor. Ben bu ölümün karşısında hani e, böyle seyirci kalmamalıyım diyerek hiç olmazsa belki bir işe yarar diye e, bir kitap e, yazdım. E, bitti ama işte basım e, sürecine girecek şimdi. Bu kitapta 32 e, hikaye var. E, benim e, bunların hepsi anamnez e, aldığım, anamneze teşhisini koyduğum. Veya fizik muayene ile teşhisini koyduğum hastaların hikayeleri, birebir gerçek hikayeler. Ee, ve bu e, hikayelerdeki Doktor Kahraman, e, tabii yer, zaman isim hiçbir şey belli değil hikayelerde. Doktor Kahraman'ın da bir lakabı ya da adı Anamnez Avcısı'da. E, Galeano'dan, Eduardo Galeano'dan esinledim hikaye avcısından. Ben de kendimi böyle anamnez avcısı gibi e, düşündüm. E, yani hasta geliyor ve ben oradan hastanın hikayesinden bir e, bir tür avcılık yapıyorum. Hastayı al, hastalığı avlıyorum falan gibi. E, Böyle bir kitap yazma girişimim de var. Yani sonuç olarak yaramı deştiğin için e, sözü uzattım. Ama ve fizik muayene olmadan hekimlik olmaz. Bu kadar net söylüyorum yani. E, hocam... E... Şimdi Anam Avcısı'nın bir e, öyküsünü dinlemek isteyeceğim ama e, müzikten sonra e, dinlemek istiyorum. E, bugün müzikleri de bize Feryal seçti. E, onun seçimi sürpriz olsun hepimize. Ben biliyorum şartıyı tabii. E, tamam. İlk müziğimizi dinleyelim, ilk parçamızı. Ondan sonra Anam Nez Avcısı'nın bir hikayesini dinleyeceğiz. Tamam. E, Feryal'in seçtiği şarkıyı dinledik. Şimdi tekrar anamnez avcılığına geri dönüyoruz. Bu anamnez konusu yani hastanın hikayesini alma konusunu Profesör, doktor, dener gören hep çok güzel anlatır ee, bize de tıp fakültesinde anlatırdı, ee, kardiyoloji derslerinde biz de ilgiyle dinlerdik. Eminim şimdi açık radyo dinleyicileri de ilgiyle dinliyorlar. Ee, Anamnezin ne kadar önemli olduğunu hikaye almanın ne kadar önemli olduğunu dinleyicilerimize anlatıyoruz ama. Bazen bu anlattıklarımız söylemde kalabiliyor. Bize bir de anamnez ağacının bir hikayesini anlatsa Taner Hoca, biz biraz daha iyi anlasak, bu anamnez almak ne kadar önemli? Hani Bir BT çektirmek, bir bilgisayar tomografi çektirmek, bir MR çektirmekle işin pek de çözülemediğini, insan beyni denen bir bilgisayara da ihtiyaç olduğunu anlatacak sanıyorum Taner Hoca. Evet. Ee... Kaybettiğimiz COVID'den kaybettiğimiz bir doktor arkadaşım aklıma geldi. Ben ona bana hasta olarak gelmiştim. Muayenede dedim ki şu anda seni evrenin en gelişmiş bilgisayarı muayene ediyor dedim. Kendi beynimi gösterdim. Gerçekten öyle. Yani ne kadar hani gelişmiş bilgisayar olsa olsun işte bu yapay zeka elbette ki, yani tıp alanına da girecek giriyor ama e, ya hekimin hastayla göz teması kurup onun elini tutması nabzını tutması ona dokunması e, olayının bence e, yani zaman ne kadar ilerler ilerlesin bunun hiçbir zaman bitmeyeceğini inanıyorum ve bitmemesi de gerekir diyorum e, şimdi bizim e, yani o 32 hikayeden e, belki biraz daha hani öğreticiliği de olan bir hikayeyi anlatayım. 40lı yaşlarda bir genç adam bana geldi. Şikayeti göğüs ağrısı. Şimdi bu göğüs ağrısı dediğimiz zaman böyle bir durmak gerekiyor. Ben tabi önce iç hastalıkları lisesi yaptım, orada da hani bir yıl kardiyoloji rotasyonu yapmıştım. Sonra da kardiyolojiye devam ettim iç hastalıklarından sonra. Şimdi göğüs ağrısı bir semptom. Birçok semptom var. Her, her organın hastalıklarınız semptomu var. E, kalp hastalıklarının e, semptomatolojisi içerisinde e, kardinal semptom diyoruz. E, 7-8 tane semptom var. E, bunlar içerisinde belki bir numarada göğüs ağrısı var. Göğüs ağrısı bazen ölümle eşdeğer oluyor. yani Mesela hasta bize benim göğsüm ağrıyor dediği zaman belki de karşınızda her an ölebilecek bir hasta var. Çünkü o sırada bir kalp krizi geçiriyordur ve kalp krizi her an ventriküler fibrilasyon dediğimiz kalpte ölümcül bir ritim bozukluğu e, olasılığı her an olan bir insan vardır karşınızda. E, bunun bilincinde olması gerekiyor hekimin. E, ama bu göğüs ağrısının belki saysak alt alta diysek 20-30 tane başka sebebi var. Bu, bu 20-30 sebebin hangisi olduğunu, bunlar içerisinde bunun kalp mi yoksa başka bir nedene bağlı olduğunu en iyi anamneze anlayabiliriz, ne EKG hiçbir şey bize bunu gösteremez. Şimdi hasta geldi, göğsüm ağrıyor. Hikayesinde e, yaklaşık bir beş aydan beri göğsünün ağrısını söyledi. Göğsü ağrıyor, göğsün ortası ağrıyor, omuzu ağrıyor, kol, ağrı koluna vuruyor. Hani i̇lk bakışta baktığınız zaman, bu hakikaten göğüs ağrısı, e, kalp, e, koroner damar dediğimiz bu ölümcül e, kalp damarı tıkanıklığı e, kalp krizi dediğimiz olayın en önemli e, semptomu. E, evet bu insana belki de bir koroner arter hastalığı olabilir diye düşünebilir insan ilk anda hemen ama bunun o mudur değil midir sorgulamak gerekiyor. Fakat bu insanı birçok kardiyoloğa gitmiş sorgulamışlar yani işte ne kadar sorguladılarsa ve sonra ona efor testi yapmışlar, ondan sonra sintigrafi yapmışlar. Sintigrafi dediğimiz hani e, hastayı yorup vücuda radyoaktif bir madde vererek bunun kalbe dağılımına bakmışlar. Bunlarda birtakım bir takım bozukluklar bulmuşlar ve nihayet anjiyo yapmışlar. Ve anjiyoda demişler ki sana bypass yapacağız, damarında darlıklar var. Ve bypass günü de belirlenmiş. Şu gün işte bypass randevusu, yani hastaneye yatma randevusu vermişler. Bu arada bir şekilde beni duymuş ve bana geldi. Şimdi ben bu hikayesini aldıktan sonra ben göğüs ağrısının hikayesini ayrıntılı olarak almaya başladım. Peki bu ağrı dedim ne, nerende işte göğsümün ortasından. Ne oluyor işte so, sol koluma vuruyor. Peki bu ağrı e, ne kadar sürüyor? Çok basit bir soru. Hocam dedi ağrı hiç geçmiyor ki dedi ağrı sürekli var dedi. Daha bunu söyler söylemez bir kere bu ağrının kalp ağrısı olma ihtimali ortadan kalktı zaten. Peki e, bu ağrı sende var, e, oturuyorsun ağrı var, kalktın yürüyorsun. Yürürken seni bu ağrı durmak zorunda bırakıyor mu? Değişiyor mu ağrının şiddeti? Sen durmak zorunda kalıyor musun ağrıdan dolayı? Hayır ağrım hiç değişmiyor. Bu... Zaten bu özelliği de buldunuz mu? Bu artık bu iki sorunun cevabı bu hastanın ağrısının kalp olmadığı %100 neredeyse bana göre. İşte, peki bu ağrı vücut hareketleriyle kolunu yukarı aşağı hareket ettirdiğinde değişiklik gösteriyor mu? Evet hocam ben bu kolumu arkaya atamıyorum. Yukarı kaldırırken ağrım artıyor. Yani pes dedim yani. Ya bu ağrıyı kalp ağrısı olarak e, değerlendirip ondan sonra işi anjiyoya kadar da götürüp bypass kararı 40, 46 yaşlı 47 yaşına bir insan biraz kilolu, biraz tansiyon yüksekliği var gibi işte bir şekeri artık yüksek çıkıyor. Bunlar risk faktörü, sigara içiyor. Tamam anlaşıldı ama bu ağrının kalple hiç alakası yok. Hayretler içindeyim. Merak ettim. Anjiyosunu en son serilerim genelde yani önce analizi alırım. Sonra anjiyosu varsa sonra da serilerim. Bir baktım anjiyosuna. Ya dedim bunun neresine bypass yapacaklar? yüzde %20, 30, belki bilemediniz 40. Hatta o böyle birçok böyle yer yer darlıklar var. Bu tür darlıklar çok korkan hastalarda spazm olur. Ona bağlı olur. Biz damar geçici bir ilaç yaparız. Bunlar kayboluğumu mu diye bakarız. Sordum hastaya. Dedim bu an yapılırken korkuyor muydun dedim. Ya hocam ya neredeyse ölecek kadar korkuyordum dedi. dedim. ki bunlar muhtemelen spazma bağlı darlıklar ki zaten darlık bir şey olsa gerçekten. Oraya bypass yapmak cinayetle eşdeğer yani olacak şey değil. Dedim ki senin dedim yani bu, bu şikayetin kalple ilgili değil dedim. Bu darlıklar da bypassı gerektirmiyor. Ama dedim ya bu ağrı bir kere mekanik bir ağrı. Tabi ondan sonra ben muayene ettim hastayı. Ayrıntılı bir şekilde kolunu böyle arkaya doğru böyle zorlu hareket ettirdiğimde bağırıyor ağrım artıyor hocam falan diye. Belli ki mekanik bir ağrı. Omuzunda bir sorun var. Omuz sorunu var yani hastanın. O zaman sordum dedim ki. Sen dedim ya beş ay önce dedim herhangi bir şey yaptın mı dedim. Yani böyle bir omuzunu zorlayacak falan. Bir düşündü. Aa hocam evet dedi. Ben dedi beş ay önce benim iki tane yakın tanıdığım vefat etmişti dedi. Peş peşe bir gün arayla onların cenazelerine katıldım ve ben tabut taşıdım dedi. Sol omuzumla ağır tabut taşıdım dedi. Ve şimdi düşünüyorum da dedi. ondan sonra başladı bu ağrı dedi. Bu hikayenin adı da e, e, hikayenin başlığı Tabut adıyla e, e, yazdığım bir hikaye ve ondan sonra hastayı muayene ettim. Muayene edince kalbinde bir üfürüm dediğimiz bir şey duydum e, ve bu üfürüm bu hastanın kalbinde bir hastalık olduğunu gösteriyordu. Patolojik üfürüm dediğimiz bir e, sesti. Sordum senin böyle bir e, kalbinde bir şey duydular mı diye. Hocam beni doğrusu muayene bile etmediler ki dedi. İltifası sizden duyuyorum dedi. Elektrosuna baktım. Elektrosunda zaten e, muhtemelen o elektroya bakarak hep e, bu hastada kalp damarında sorun var diye düşünmüş olsa gerekler. Elektroya baktığım zaman tecrübeli bir e, hekim bunun kalbin aşırı derecede kalınlaşıp hipertrofi diyoruz buna. Doğuştan hipertrofi kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalık olduğunu düşünebilmesi gerekir. Ee, bu dedim muhtemelen hipertrofik kardiyomiyopati ve ekosuna baktım. Kalbin duvarları kalın. Yani bu insanın doğuştan bir kalp hastalığı varmış ve bunu zaten hiç kimse ortaya koyamamış. Ben bunu kalbi dinleyerek ve EKG'ye bakarak bu teçhisi koydum ve ile netleştirdim. Ve hastanın göğüs ağrısının da kesinlikle katli alakası olmadığını ve o anjiyonu da hiçbir şekilde bypass gerektirmediğini düşündüm. Ee, yani kararını o şekilde verdim. Hastaya anlattım. Hasta zaman zaman görüşüyoruz. Ee, büyüktür. Gereksiz ameliyattan kurtuldu. Belki de yüzde beşe kadar mortalitesi var bu ameliyatların. Belki de yani hayatı bile tehlikeye girebilecekti. Yani bana gelmemiş olsa bu hasta e, ameliyat olacaktı. Ve sistem parasını kazanacaktı. Amacına ulaşacaktı. Ama hasta bunun çekecekti. Ee, i̇şte analiz fizik muayene ile ilgili e, benim önemli... Öğretici hikayelerimden birisi bu. E, Taner Hocam e, çok teşekkür ederiz. E, şimdi küçük bir mektup da aldık. E, Suha Oğuz Ertem'den. Suha Oğuz Ertem e, çok değerli bir edebiyat insanıdır. Karşılaştırmalı edebiyat konusunda Bilgi Üniversitesi'nde çok önemli çalışmaları da e, oldu. Yüksek lisansta da e, Türk Dili Koordinatörü'ydü kendisi emekli olmadan önce. Onun bir notu var size okumak istiyorum. E, Sayın Taner Gören hocamızın kitabını merakla heyecanla bekliyoruz. Yani bize artık kitabı konuşun diyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Yayıma hazırlık sürecinde her türlü redaksiyon ve düzeltme desteğini seve seve veririz diyor Sıha Hoca. Aa, ee, bunu da hemen Sıha Hoca'nın telefonuyla size ileteceğim. Ee, tamam. Şimdi e, dinleyicilerimizden de bu talep geliyor kitabı konuşun. E, kitabı konuşalım hocam. Ben biraz sizden dinledim kitabı. Siz bu kitapta biraz tıp tarihine de girmişsiniz. Bu yolculuğunuzdan ya, e, bize bahseder misiniz? Ya şimdi dediğim gibi e, kitap yazma fikri tabii burada her seferinde e, anlıyorum e, sevgili Ali Özgürtü. E, yani çok hasret özlemle anlıyorum çünkü e, 16 yıl kanserle mücadele ettikten sonra ne yazık ki aramızdan. E, ayrıldı. Eminim beni dinliyordur Ali Özyurt. Onun yazdığı kitaplar var. Başta bitiremediği son kitabı da Tükenmeyen kimlik diye çıktı. Onun beni teşvik etmesiyle oldu. Ben de tabii o biraz anılar sürecini daha çok ağırlık vererek yazdı kitaplarını. Şimdi ben de Anamınızı fizik muayene benim yaram ve bununla ilgili farkındalık yaratmak için bunun ölmemesi gerekiyor. Bir borcumu da ödemek adına benim nasıl bir kitap yazmalıyım? Baktım alt alta sıraladım. Yani ilk anda bir yirmi hikaye çıktı. Sonra düşündüm düşündüm birçok hikaye daha çıktı. İki sevgili arkadaşımdan da ona, onları anlattım böyle bir kitap yazıyorum diye. Benzer hikayeleriniz var mı diye e, sordum. Üçerden altı hikaye de iki arkadaşıma ait. Hatta iki tanesi de bir başka arkadaş. Yani sekiz hikaye, üç arkadaşıma ait, geri kalan 24 hikaye de bana ait olan hikayeler bunlar. Ve hepsinin de kahramanı anamnez alıcısı diye bir hekim. Böylece bu anamnez kelimesini İnsanlar e, o kitabı okuduktan sonra ya anamnez anamnez sürekli anamnez okuyacaklar o kelimeyi duyacaklar. Ve böylece e, nasıl ki insanlar doktor bey bana bir BT çekmeyecek misiniz istemeyecek misiniz bana bir MR istemeyecek misiniz diye do do doktora sorar insanlar yani soruyorlar bunu. Ben de istiyorum ki doktor bey benim anamnezimi almadınız anamnezimi almayacak mısınız? diye e, sorsunlar istiyorum. Yani böyle bir e, böyle, <gülüyor> algı yaratabilirse böyle bir şey olursa etkisi benim için önemli şey olacak. Şimdi 32 hikaye ilk başta 32 ile başlıyor. Sonra bu hikayeleri yazan e, hekim e, nasıl bir e, süreçle, işte nasıl bir eğitim sürecinden gelerek işte, tıp fakültesine ve akademisyenliğe kadar gittiği falan Emekliliğe kadar, ilkokuldan başlayayım, emekliliğe kadar olan sürecimi e, ufak ufak anekdotlarla, bir takım hikayelerle, içinde gene e, tıbbi hikayeler de var. E, kendimi anlatan e, bir şey, ben Doğu Karadenizliyim, e, ana dilim Lazca, e, Laz e, kökenliyim. E, orada e, Lazca ile de bilgi vermekte yarar olduğunu düşündüm. E, yani Lazca 2500 yıldır konuşulan e, bir e, dil ve içinde e, birçok e, eski Yunanca kelimeden gelen e, kelimeler var. E, mesela biz bıldırcın e, çok güzel bir kuştur ve çok lezzetli eti olan bir kuştur. Ve bizim Doğu Karadeniz'in sembollerindendir. Atmaca ile bıldırcın avlanır. Mesela işte bu atmaca ile bıldırcın avlama ritüelini anlattım orada. Evet. Ve Bıldırcı'nın ismi Lazio'da Ortici diye bir kelime, Ortici. Ben Odisea'yı okurken, işte Yunanistan'a maceralı yolculuğunu anlatırken, Homeros, Odiseus Sicili adasına çıkar ve orada bir küçük ada var, eski antik şehrin kurulduğu. Bu adanın adı Ortigi adası, Türkçesi Bıldırcı'nın adası. Ortig'i bıldırcın olunca ben hemen dedim ki ya bu biz de Ortici diyoruz. Acaba bununla alakası var mı diye baktım e, internetten. Yunanca'da e, bıldırcının adı Ortix. Yani benim e, çocukluğumun en önemli olaylarından birisiydi işte bıldırcın yakalama. E, onun adı ta 2500 yıldan beri olan bir isim. İşte bu tür şeylerden de bahseden böyle benim... E, Hikayem var orada yani bir doktorun hikayesi var. Ondan sonra da e, tıbbı bir insanmış gibi karşıma aldım. Ve can çekişen tıbbın anamnezi diye bir başlıkla e, tıbbı, e, tıp e, işte yüzü ara içerisinde alnında uzun bir dikiş var. Bir kaldırım taşı e, ile e, bir hasta yakını kaldırım taşı ile başını yaralamış. Hani biliyorsun böyle bir hikaye, şey var ya yani bir olay olmuş bir doktor. Genç doktorun başı kaldırım taşı atılarak bayağı ciddi yaralanmıştı. almıştı. İşte önlüğü de çamur içerisinde. Çünkü 14 Mart işte töreninde çelenk koyarken polislerin ittirmesiyle yere düştüğü için önlüğü çamur içinde kaldı falan. Ve işte yüzü çok suluk görünüyor ve çok hasta görünüyor. Sanki can çekişiyormuş gibi bir tıp var karşımda. Ya senin bunca yıllık bir hikayem var, bir tarihim var. Sen nasıl bu hale geldin? Bunu bir konuşalım seninle. Sen bana şu ta başından beri bir hikayeni anlatır mısın diye tıbba sordum. Ve o da e, peki anlatayım falan diye başlıyor ve bu şekilde tıbbın hikayesini anlattım orada. E, M.Ö. 2600'lerde yere tarihleniyor. İlk hekim figürü Mısır'da İmhotep. E, hem rahip hem hekim. Ve sonra bu İmhotep e, Mısır'ın tıp tanrısı oluyor. İlk figür bu. Ondan sonra işte Askrepios e, e, İmhotep'in karşılığı Yunan tıbbında, Batı tıbbığında Askrepios. E, Askrepionlar işte Bergama'da var e, biliyorsun, Kosta e, var. E, o dönemde 300'e yakın bu Askrepios'a adanan... E, Hastane şeklinde e, insanların tedavi edildiği e, mabetler şeklinde askepiyonlar kuruluyor ve hikaye böylece başlayıp devam ediyor ve ben bunu okurken e, ne yazık ki e, zamansızlıktan ya keşke bu insanları daha önce biraz daha ayrıntılı bilgi sahip olsaydım bu insanlar hakkında dediğim birçok insanla karşılaştım. Eğer vaktimiz var, olursa bilik tanesini bahsetmek isterim. Yani son kısmı da Can çekişen tıbbın işte tarihini anlatan, ta başından günümüze kadar gelen bir özet tıp tarihi var. Evet hocam, çok kısa bir müzik arası daha vereceğiz. Ondan sonra biz sizden eğer siz de isterseniz bu araştırdığınız kişilerden bir ikisini sizin tercihinize uygun olarak dinleriz diye düşünüyorum. Ee, yine tabii ki e, Feryal'in seçimi Nilüfer Yanya'dan geliyor. Keep on Calling. Evet önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Profesör Dr. Taner Gören. E, yeni kitabının, e, ilk kitabının tabii ki. E, i̇lk kitabının e, hikayesini dinliyoruz ama şimdi ilk kitap derken de e, Taner Hocaya e, bir değişik oldu çünkü Taner Hocanın tabi akademik çok yayını var ama bu akademik olmayan sosyal ilk yayını diyelim. E, i̇lk yayını konuşuyoruz. E, tıp tarihi yolculuğundan bahsederken karşısına birkaç e, figür çıkmış. E, bu size ilginç gelen bir iki kişiyi bize anlatır mısınız? Biz çok spoiler alıyoruz kitaptan ama kitap çıkınca da konuşacağız. <gülüyor> evet. Ya şimdi e, e, ya bir tanesi e, açıkçası Leonardo da Vinci. Şimdi Leonardo da Vinci'yi bilmeyen yok yani herkes az çok bir şeyler bilir ama. Leonardo da Vinci'nin hani tıpla nasıl bir ilgisi var? Tabii ki onun anatomi çizimlerini az çok her yerde bir yerlerde görüyorduk ama bu çizimleri niye, nasıl yapmış falan bunları çok derinlemesine araştırma fırsatım olmamıştı. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Leonardo da Vinci 1452'de bir... E, Floransalı Noter'in e, bir köylü kızı ile olan birlikteliğinden e, dünyaya geliyor. Ve e, Leonardo da Vinci e, aslında böyle bir birliktelikten ortaya çıkan bir çocuğun ileride böyle bir e, e, Rönesans adamı olarak nitelendiriliyor. Rönesans'ın başlarında e, böyle birçok insan Rönesans'ın motor gücü olarak, Rönesans'ı Rönesans yapan insanlar olarak yaşamışlar. Ve Leonardo da Vinci'ye İngilizce polimet deniyor. On parmağında on marifet olan insanlar. Ve ben bunu okurken bunun Osmanlıca karşılığının hezarfen olduğunu bu vesileyle öğrendim. Hezarfen... Ahmet Çelebi, e, değil mi bu, bu, bu, ilk e, uçan insanlardan? E, hezarfen aslında Farsça Hazar bin demek, Arapça fen e, beceri demek. Yani e, bin türlü becerisi olan insan anlamında. Leonardo da Vinci hem mimar hem mühendis, hem bilim adamı hem müzisyen. Yani ne ararsanız var Leonardo'da fakat Leonardo e, yaşadığı dönem içerisinde o dönemin ressamlarında bir anatomiye merak var. Ve bu anatomi, insan anatomisine bu merak yüzünden onu o kadar ilerletmiş ki Santa Novo eski bir hastanenin morgunda gecelerce sabahlara kadar yani yarı izinsiz bu ölen insanların cesetlerini Özel tekniklerle bal mumu da kullanarak organların böyle hani diri kalmasını sağlayan yöntemlerle keserek öyle çizimler yapmış ki bugünkü anatomi ressamlarının bile bu kadar güzel çizim yapamayacakları kabul ediliyor ve bu çizimleri ve bu çalışmalarını bir anatomi alanında çalışan bir akademisyen üniversitedeki De La Torre diye bir anatomi e, akademisyeni ile birlikte e, sonunda sürdürmüş ve onun bir anatomi tezi yapması için çalışırlarken De Torre'nin ne yazık ki o dönemde 1500'lü yılların ilk e, yıllarında veba salgının ölmesi sonucu e, bu tez oluşamıyor. O anatomi çizimlerine devam ediyor ve 30'a yakın ceset üzerinde çalışarak 700 küsur çizim yapıyor. Ve e, bu çizimler e, onun e, yanında olan bir e, öğrencisine miras kalıyor. Ve bu öğrencisi bunları değerlendiremiyor. Bu çizimler daha sonra e, çeşitli böyle karmaşık e, ilişkilerle e, İngiltere kralına e, ulaşıyor, satın alıyor ve bunların açığa çıkışı ancak 1900'lü yılların e, başında e, bir sergiyle insanlığa duyuruluyor. Yani çiziminden yaklaşık 300-400 sene sonra e, ne yazık ki insanlar bunu görüyorlar. Yoksa e, anatominin babası Leonardo olacakmış. Anatominin babası bugün e, kimdir? E, Andreas Vesalius, Hollandalı bir hekim, anatomist. Bu e, Leonardo ile onun ölümünden sonraki yıllarda e, yaşamış e, bir anatomist. Ve 1543'te bir e, anatomi kitabı yazarak e, o zamana kadar yaklaşık 1500 yılı yakın Galen'in aslında yanlış olan bilgileri hiç e, Doğruluğu tartışılmadan kullanılmış 1500 yıla yakın e, bin, milattan sonra 120'lerde yaşayan, 130'lerde yaşayan Galen e, gerçekten o da unutulmayan hekimlerden birisi. Bergama'da bizim şu anda yakın Bergama'da e, orada yaşamış, orada doğmuş, büyümüş. E, onun anatomik bilgilerini Andreas Vesalius e, raftan kaldırıp esas olması gereken anatomik bilgilerini getirmiş oldu. Tabii ki bu süreçte devam ederken mesela e, patolojinin babası olarak e, kabul edilen Ludwig von Firholt, e, yani bu bu bu insan anatom, patolojik anatominin babası ama aynı zamanda e, tıbbın bir e, siyasal e, bir politik olay olduğunun da altını çizen ve hekimliğin e, ücretsiz ve kamu e, hizmeti olarak e, yani sunulması gereken bir hizmet olduğunun altını çizen e, çok e, önemli e, bir e, bilim insanı Firvol. E, e, e, tabii ondan sonraki zamanlarda e, pek çok e, zamanımız yok. Ben e, bizim bugün uyguladığımız e, tıbbın e, adı sen de biliyorsun kanıta dayalı tıp. Bu kanıta dayalı tıp Nasıl gelişmiş, ne olmuş diye ben e, bir e, araştırınca işte en çok hayıflandığım şeylerden bir tanesi Archibald Cochrane. Archibald Cochrane, İskoçyalı doktor. 1909 yılında doğuyor. 1988'e kadar yaşıyor. Bu doktor varlıklı bir ailenin çocuğu. E, i̇ki kardeşi var kendinden küçük. Daha sekiz yaşındayken babası Gazze'de İngiliz ordusunda askerken, subayken orada ölüyor savaşta. Daha sonra küçük kardeşi iki yaşında tüberkülozdan ölüyor. Yirmi bir yaşındaki kardeşi de motosiklet kazasında ölüyor. Böyle trajik bir ilk gençlik yılları yaşarken... Ama inanılmaz bir bilim merakı içinde bir çocuk ve e, İngiltere'de King's College'ın e, doğa bilimleriyle ilgili bir programına e, burs e, teklif ediliyor ve onu alıyor. Ve doğa bilimleri e, alanında e, üç yıllık bir eğitim görüyor ve mezun oluyor. Ondan sonra bunu okurken ben doktor olacağım diyor. Ve doktor olmak karar verdiği sırada bir takım psikolojik sorunları da var. Ee, ve doktor olmak için e, en iyi tıp okullarına birisi Viyana, Viyana'ya gidiyor. Ama bir yandan bu psikolojik sorunları için e, Reich diye e, doktor Reich, e, bu psikanalizin babası, e, e, yaşayabilirsin psikanalizin babası e, Freud'un, Freud'un <gülüyor> Freud yanlış ya. O kadar çok isim olunca Freud'un öğrencisi ve o dönemin en iyi psikanalistlerinden onu buluyor ve bir yandan psikanalizler yaptırıyor, bir yandan tıp okuyor. O sırada Alman faşizmi yükselişte, Alman faşizminden kaçan Reich'in peşinden o da gidiyor ve böylece o nereye gidiyorsa o da oraya gidiyor. Bu süreçte iyileşmiyor ama bir şey oluyor, ana dili gibi Almanca öğreniyor. Anadolu, Sonra Londra'ya dönüyor ve Londra'da işte 1936'da doktor oluyor, doktorluğa başlıyor. O sırada 2. Dünya Savaşı patlıyor. 2. Dünya Savaşı patlayınca bunu askere alıyorlar. Ama ondan önce bir şey daha var, onu unuttum. Daha tıp fakültesindeyken Sosyalist Doktorlar Birliği diye bir birlik var. Faşizmle mücadele etmek ve sosyalist dünya görüşüne sahip oluyor. Ve onunla mücadele etmek gereğine inanıyor. E, ve o birliğe e, üye olunca... İspanya İç Savaşı var. İspanya İç Savaşı'nda gönüllü öğrenci olarak, doktor olarak gidiyor. Orada bir yıl hizmet ediyor. Sonra geri dönüyor. Doktor oluyor. Çalışırken savaş çıkıyor. İkinci Dünya savaşı ve bunu askere alıyorlar yüzbaşı olarak ve Girit'e gidiyor orduyla ve Girit'te Alman işgaliyle karşılaşıyor ve esir oluyor. 1941 ile 45 arası bir savaş esiri olarak çeşitli kamplarda bulunuyor fakat su gibi Almancası var doktorlarla Alman doktorlarla çok iyi anlaşıyor esirlerin doktoru oluyor esirleri doktoru yapıyorlar bunu ve o esirleri e, takip ederken bazı insanlar bazı esirlerde böyle bacaklarda ödem oluştuğunu görüyor kendisinde de var bunun beriberiye bağlı olduğunu düşünüyor ve e, bir B vitamini eksikliği giderecek maya vermek istiyor e, bu insanlara. Alman doktorlar kabul etmiyorlar. Kara borsadan kendi parasıyla satın alıyor ve 20 tane esir seçiyor. O koğuştan, bu koğuştan rastgele yöntemle. Bunları ikiye ayırıyor. 10 kişi bir grup, 10 kişi bir grup. Bir gruba maya veriyor, bir gruba C vitamini veriyor. Maya verdiği grupta bakıyor ki 4-5 gün sonra ödemler çözülmeye başlıyor ve böylece ilk randomize kontrollü çalışma dediğimiz çalışmanın temeli atılıyor ve ondan sonrası e, devam ediyor ve ilk e, bu kanıta dayalı tıbbın babası e, ilk babası olarak kabul ediliyor e, Cochrane ve ondan sonra e, bir sürü çalışma içinde bulunuyor ve tabii onun bu çalışmaları devam ettiren en son artık kanıta dayalı tıbbın e, işte babası olarak kabul edilen e, Amerikalı Kanada'da ama doktorluk yapan e, MacMaster Üniversitesi'nde 67 yılında ilk klinik e, epidemioloji bölümünü kuranının başına gelen David Sekit, David Sekit kanata dayalı tıbbı en olması gereken yere getiriyor ve daha birçok e, bu kanata dayalı tıp kelimenin e, terimini de Sekit'in öğrencilerinden Guyot e, e, kullanıyor. E, fakat ne yazık ki bu kanıta dayalı tıbbı uyguluyoruz şu anda biz ama bu neoliberal kapitalist sistem sağlıktan para kazanmayı aklına koyan bu sistem kanıta dayalı tıbbı da ele geçirmiş durumda ne yazık ki ve bugün birçok bilimsel çalışma çok büyük firmaların desteğiyle oluyor ve tabii bu firmaların desteği olunca istatistikler onların istekleri doğrultusunda değiştirilebiliyor ve onun için ee, bu zamana kadar e, elde edilen bilgilere artık biz e, biraz şüpheyle bakıyoruz David Se Tıp öğrenci ile ilgili şöyle bir söz söylemiş demiş ki biz bizim tıp öğrencilerine öğrettiğimiz bilgiler 5 e, yıl içerisinde ya demode olacak ya e, yanlış olduğu anlaşılacak e, yarısı bilgilerin yarısı ama ne yazık ki hangi yarısının demode olacağını ve e, e, yanlış olduğunu, söyleyebilecek hiç kimse yoktur. Ben tıp öğrencilerine bunu kendilerinin keşfedip kendilerinin öğrenmelerini öneriyorum diye bir e, söz söylemiş ve bu söz çok basit olarak hani e, ben de birçok kez söylerdim. Aslında bildiklerimizin yarısının yanlış olduğunu biliyoruz. Ama daha vahim olanı hangi yarısının doğru olduğunu bilme işimizdir şeklinde bir durumla söz karşısındayız. Onun için e, hekimlerin e, her söylenen söze, her çıkan makaleye, her çıkan ilaca, her yönteme hemen balıklama atlamamaları gerektiğini ve önce bir istatistiklerine bakmalarını ve eskileri hemen atmamalarını ben öneriyorum bir tecrübeli hekim olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bizim edebiyatçı dinleyenlerimiz de diyorlar ki e, Taner Hoca en heyecanlı yerinde kestin diyorlar. Öyle kitap e, e, kitabın okuru artlar diyorlar. En heyecanlı yerinde kesin diye öneriler vardı. Biz de en heyecanlı yerinde kestik şu anda. E, hocam kitabı en kısa zamanda e, okuyacağımızı düşünüyorum ve hemen ardından da bir program yapacağız. E, kitabı tartışacağız burada. Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. Konuğumuz Profesör Doktor Taner Gören'de bizi deneyimiyle gerçekten çok zenginleştirdi. Çok çok teşekkür ederiz hocam. E, şarkıya zamanımız kalmadı ondan da hiç söylemiyorum şarkıya. Çok teşekkür ederiz. İyi ben hafta teşekkürler. sonra. Teşekkürler. Bütün dinleyicilere saygılarımı sunuyorum. İyi hafta sonra